1879, numaralı konu, Katade bin Milhan'ın, Hazreti Peygamberin sıvazladığı yüzünde ihtiyarlık alametlerinin bulunmaması, evet, Ebul Ala şöyle anlatıyor, vefatı sırasında Katade bin Milhan'ın yanında bulundum, bir ara evin uzak bir köşesinde bulunan bir kişinin aksini Katade'nin yüzünde gördüm, Hz. Peygamber hayatlarındayken onun yüzünü sıvazlamışlardı, yüzü sanki cilalanmış gibiydi.